Buongiorno Ankara Pepper Jam gourmet pizanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım Buon appetito tutti Muah. Modern sabahlar Bo Modern sabahlar Modern sabahlar Keyifler olsun Asya Keyifler olsun Avrupa Keyifler olsun Afrika Keyifler, keyifler, keyifler diyoruz. Ve böyle kucaklayıcı bir mesajla Başlamak istedim ben. Ne kadar güzel geliyor sesim Belki hata ben yaptım. Benim, benim de kutudan geliyor gelmesin. sesim ee, burada... Bu sisli günde her şey normal Normal Sislerin arkasından geliyor benim sesim Fahin'in evet. sesi Benim biraz daha ötesinden Otoparktan biraz... geliyor ha, Benim sesi geldi mi? Fahin'in sesini de otoparktan buraya çeker misiniz? Hışt. Çekti Teşekkür ediyorum <gülüyor> çok sağ olun kimse paniğe kapılmasın etrafını göremiyor bugün kimse ama herhangi bir çalınma. Görülecek bir açıldı. şey de yok yani. Ankara'yı efendim şey mi yaptılar bir şey mi? Hayır alakası yok tamamen siz meteorolojik bir hadise. Lütfen paniğe kapılmayınız hayatınıza kaldığınız yerden devam ediniz. Necromancer kalesi çevresi gibi oldu. Ne o? Öyle, benim oynadığım oyunlarda. <gülüyor> Ege kayacağından değişik açıklamalar. Necroman falan deyince ben de böyle bir şaşırdım. daha ilk, i̇lk daha başında sesi. daha ilk de, daha Burası. yeni stüdyoda buluştuk. Zaten bir olaylı. Benim e, sabah sabah değerli arkadaşlarımı anlattığım anının son noktasını koydum. Tarafların ilk yorumlarını aldım. Al, evet, evet, evet. Sonra, sonra. üst oldu anı. İkinci yorum sırasında telefon geldi. Bütün hikayem kadık oldu. Kadık oldu, evet. Gene tarafların yorumunu aldım ve <gülüyor> stüdyoya geldik. İsterseniz bu tarafların yorumlarından önce olayı bir kez de sizden ee, bir de Ege'den dinleyin. Bir bu de Ege'den dinleyin. Telefon dinleyeyim. kaybolmuş diye bir anlattım. Şey ne kadar macera dolu bir hayatım var Ege seninle Halka ya. Halka şapka kalıplama tamam, bende. Telefonun o, pili bitiyor bende. Ben Ondan sonra bir telefon o hadi sesi Karımı bitmeler. Karımın telefonu kayboluyor evet, hadi bir, adi adi bir adi olay daha. De, Sizin şey diye düşündüğünüzü düşünüyorum arada. Bu adam da ilgi çekmek için habere bir şey uyduruyor. Yok hayat yani biz senin hayatına özeniyoruz sen çünkü yoğun dolu dolu yaşıyorsun hayatında. Özendiğiniz hayatı yaşamakla evet. meşgulüm. <gülüyor> Ya hakikaten öyle bir şey düşünüyorsanız gerçekten ya ben bazı şeyleri anlatmayayım. Uydurmuyorsun mu? Hani, nispet mi? yapar gibi. Uyduruyor musun? Sizin sıradan hayatınız karşısında benim mesela bir şapkayı kalıba götürme diye bir derdim var. Hmm. Kıskanıyor musunuz bilmiyorum. Yok canım ne Yok, kıskanacağız sadece yani. Sadece biz şey oluyoruz. Sadece ben anlayamıyorum yani çünkü ne bir kahveye gidiyorsun ne bir maça gidiyorsun. Sosyal hayatın <gülüyor> sıfır bunlar da yokken. Diğer taraftan sürekli bir olaylar, sürekli Bilmiyorum. bir anılar yani. Değil mi? yani. Sen ne diyorsunuz? Bence çok enteresan. Zaten Ege'ye sormuşlar. Ege'ye hayatı nasıl yaşıyorsunuz diye dolu dolu yaşıyorum falan diye cevap eklerken anılar biriktiriyorum demiş Ege'de. <gülüyor> Hakikaten o anıları biriktiriyor ve o anıları ertesi sabah sıcağı sıcağına bize sunuyor. Dünkü hadisede sevgili Melek Bürge'nin... Bu tam ama şimdi evet. şöyle ben size bu olayı... Anlatsaydım da Bürgen telefonu biraz geç gelseydi siz sonradan Bürgen'in elinde telefonu görseydiniz bu sefer beni yalancı diye itham edecektiniz. Sen Bürgen'in diyorsun. elinde telefon yani telefon bulunduktan sonra zaten hemen bize WhatsApp'la göndermez miydi? Gönder o da bir anı olacağı yani, <gülüyor> için gönderdim. Gönderirdin. Yani doğru. onu bizim... Ama güvenemezdim başta, ki o ilk zaman. İlk başta görmemize fırsat vermeden hemen araya bilgiyi şey yapardı. Sabah yalan Bilgi söyledi. Bilgiyi bir verin de dinleyicilerimizde ne oluyor bitiyor konusunda evet. herhangi bir şey yaşamasın. Ben, ben uzun dinleyelim. uzun kendi anılarımla boğmak istemiyorum programı. Ama bu yani. bir anı anı. Yani bu artık e, anlatılmayacak bir şey var. Her anı anlatılmaz ama bu da anlatılmayacak bir anı değil. Dün Instagram'a bir fotoğraf koydum ben bizim... Dükkandaki, ofisteki şapka fotoğrafı mı? Hı -hı. Hı -hı. kalıp kalıp kalıp o kadar demek ki bahsetmişiz <gülüyor> ki saçma zapan şeyden kalasların boyu ve şapkanın kalıbı gibi bir şey oldu yani. O zaman bu yetim. mu anın bu mu şimdi telefon telefon dedik bunu mu şapka? Çok an an anlatma sen biraz da bu benim de biraz özelim olsun istiyorum anlatabiliyor muyum? Ama yani Egeciğim. Ya herkes... sonuçta eşimin yaşadığı bir şey ikimizin arasında bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ee, biraz özelim ve saygı durmamızı Ama konu kapandı işte. ya. Mesela şapkayı kalıba Ar verdikten sonra sen anlatsaydın Hı -hı. öyle bir şey olmayacaktı. Tamam. Ama kalıba vermeden önce anlattı. Şimdi ve bu hala telefon konusu da evet. kapandı. Evet, telefon konusu kapandı bence artık anlatabilirsin. Aman biz anlatalım ya. Bu nazlanıyor evet, evet. bir de anısını anlatırken nazlanmak ne demek? Sabahleyin geldik bir, bir karış surat. Bir üç gözlerle etrafa bakılan böyle bir şeysiz ortam sinerjisiz, kay kayıpsiz kayıpsiz ortam. Ege'cim ne oldu? Bülüç Göz mü? Biliç Göz mü? Ee, Bak tabii, bir anı daha. <gülüyor> Allah Allah. Ya, Ege Kayacan Biliç'e çok benzer. Bunu da bir kenara daha. Daha doğrusu Biliç mi Ege Kayacan'a benzer. Onu zaman gösterecek. Bir, bir benzetiliyorum ve çok hoşuma gidiyor işin doğrusu. Ee, onun beresinden bulsan aslında şapka yerine son derece randıman alacaksın ama dediğimiz andan itibaren Ege Kayacan beresini çıkardı. Heh, bere taktı. Ve bereyi taktı. Berenin alınma <gülüyor> onu da başka bir gün anlatayım. Egeciğim ne oldu diye sorduk Ege üzgün gözlerle ya hiç sormayın ama tabii o anı da bekliyormuş bir yandan da yöresel aksanımı da e, artık çünkü ben normalde sizle konuşurken aksanımı örtmeye çalışıyorum ama Böyle olduğunda ortaya, ortaya çıkıyor. çıkıyor ya hiç sormayın arkadaşlar. Amerika'dan selam var anlatacağ yok ya boş ver İtalya tamam, Allah Allah anlat anlat Amerika'dan selam var ee, Cem'i selam var bize Amerika'dan... şu anda canlı dinliyormuş bizi. Sevgili Cem Vardarimov mu? Cem Vardarimov'un selam var. Ee, Selamlar olsun, keyifler olsun. Tarafınızı seçmişsiniz sanki demiş. <gülüyor> Amerika'ya selam göndermediğiniz için ha. tarafınızı seçmiş. Olur mu Cem Bey? Yani lütfen yani Cem kardeşimiz yani. Lütfen. Ee, selam olsun diyoruz. Bir kez Size. daha selam olsun ve güzel bir haberle başlayalım isterseniz. Buyurun Fahir Bey. Ülkemiz gerilimler yaşıyor sürekli olarak ne olacak, ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünmekle geçiriyoruz günlerimizi. İşte onlara karşı güzel, mutlu bir haber. Barış eli uzandı. Hangi Barış eli efendim? Soğuk falan eller yani. mi peki bu? Bu eller sıcacık eller. Hülya Avşar sonuçta Barış elini uzattı. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'yla aralarında... Yalaka polemiği olmuştu. Yalaka polemiği oldu ondan öncesinde. O sanatçımı yok o siyasetçimi falan gibi böyle hakikaten... Ne diyeyim böyle bir pek lezzet vermeyen bir sohbetler silsilesi. Ama ee, bu tartışmaların piri'dir herhalde. Yani sanat dünyasındaki piri Hülya Avşar. Sanatları. Kimleri kimleri yedir yani bugüne evet. kadar. Magazin o dünyasında. Magazin ki, dünyasında. Piri olmasa bile pirine yakın yani. Bülent Ersoy'dur o konuda ha, lider. doğru doğru. Yani Bülent Ersoy biliyorsunuz yir. Yir doğru. Hakikaten yir. E, lider olmadığını biliyorum. Siyasetçi olduğundan da emin değilim sözleriyle eleştirdiği Kılıçlar olduğuna Hülya Avşar dün şöyle dedi. Ee, Biraz ben, siyasetçi e, olabilir mi? Ben herkese barış için elimi uzatıyorum. Barıştan yanayım. Kavgadan dövüşten yana değilim dedi. Yani dediler. Ee, yani dedi o da. Vüney <gülüyor> ee, Afşar'ın yanında her zaman bir gazeteciler falan mı var? Var tabii. Ee, oluyor yani ne yoktay? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından hemen sonra bir açıklaması geldi. Dün de böyle bir açıklama geldi. Acaba her gün tenise gittiği için mi şey oluyor? Her gün mü tenise gidiyorsun? Normal ki? Adı, her her gün, gün tenise gidiyordu o tenis şeyinde kortunda bekleyen gazeteciler mi var fotoğraf çekmek için? Kimse ona şey demiyor mu ya? Bugün de mi tenise gidiyorsun ya? Çok iyi falan diyen birileri yok mu hayatında? Boşandı ya. <gülüyor> <gülüyor> onlar ondan şey yani. Bugün de tenise gidiyorsun. Çok iyi. Bravo. Başka bir şey söylemiyorum. E ee, ee, bu bu kadar mı? İşte Barış elimi uzatıyorum demiş. Nereye uzatıyorsunuz demiş. Ortaya uzatıyorum demiş işte. Yani. Tutana. Tutana. Tutabilene. Bundan sonrasını barış kazansın bakalım önümüzdeki günlerde Ülkeyabşar da öyle demiş öyle demek istememiş diye belki de kılıçlar öyle bir açıklamalar gelecek. İlk olarak rahat bir nefes alacağı benziyor. Yani çünkü en son gibi 2015'ten gerilim, önce. Evet lütfen şeyimizi temizleyelim. 2014 yılı olaylarımızı bir temizleyelim zaten önümüzde biliyorsunuz yüce divan var o hı hı. şeyin açıklamaları bekleniyor gerilim gerilim bir taraftan. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz? Filyavşar bir umut ışığı oldu bize. Ama e, biraz da tasarruf yapmamız lazım. Biliyorsunuz e, dün Başbakan'dan bir e, şey geldi, açıklama geldi. Hı hı. Bundan sonra plaket... Verilmiyor. Verilmiyor. Evet ya ben ona çok üzüldüm. Yani şimdi hayatının bir döneminde... plaket ve hediye alıp vermeden e, bundan sonrasını tasarruf düşüyorsun. edilecekmiş. E, Başbakan'ın açıklamasına göre hiçbir şekilde kamuda bundan sonra bu tür şeylere yok. plaketçilik ve hediye... Tabii ki uçak ufak tefek ediyorlar. Saat falanlar Hayır yok. Onlar yok. Yüzden... Saat de mi alınmıyor? Ya plaket o kadar pahalı bir şey. Özellikle değil de saat tarz... diye söylenmemiş de plaket özellikle söyleniyor. Yani plaketi alma ama böyle güzel bir saat bulduğun zaman. Niye 100 bin eurosunu ver, verip alman lazım o plaket gibi çünkü bir köşeye konulan bir şey dedi değil. 100 liradan başlıyormuş Fahir plaketler. Plaket, plaket dünyasına. 250-300 liraya kadar falan plaketler varmış. E bütün katılımcılara plaket verdiğinde korkunç ya. 20 tane katılımcı var falan plaketler. Bizim e, bir aile dostumuz tam böyle üstü kapalı söyleyeyim de duyar etrafından birileri. Çok utandığı bir şeydi. Hayatı boyunca işi gereği plaket yağmış. He. Üstünde de ismi var hep. Tamam. Yani bu çöpe atılmaz, şey yapılmaz. Hayali böyle bir inşaat haberi gelsin de temel sırasında plaketleri oraya atsın. Evde böyle... Plaketler... E başka mahallenin çöpünü atsa? İsmi yazıyor üstünde. İsmi yazıyor, Oktay. E, temeli atmasıyla bir farkı yok. Olsun çok başka maliyeti de da orada bulurlar. Ondan sonra giderler. Yani... Hayır tanıdık birisi inşaat edecek o plaketleri de... atacak üstüne şeyler çimento. B binalar. Bugün cuma günü sonuçta hani <gülüyor> bu konuyu da konuşabiliriz. Helal plaket sonuçta Doğru. döner dolaşır. Üstelik de çok rahat bir şekilde sahibini bulur yani. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ee, ya bu, en güzel tasarruf. Çok... yani Çünkü en son Diyanet İşleri Başkanlığı'na işte milyon dolarlık araçlar alındı. Milyon dolar değil. Canım sen de yani şey yapma. Milyon olmadığı açıklandı. Fiyatı açıklanmadı ama 1 mi? milyon 1 milyon değil dediler. Değil mi? Ama bir ama kaç ne Ya yani 900 olabilir. Hak yani milyon deme yani. İşte yani sonuçta bu araçların bakımı bilmem nesi, plaketler adam diyecek ki ya arabayı bakıma veremiyoruz. Satalım, yenisini alalım. Çünkü plaket alması lazım. Şimdi ama rahatlıkla Çok rahatlıkla yani. düzenli olarak servisine batık bakım yaptırarak plaketten kısıtlı parayı değerlendirebilir. Yani şimdi bu plaketi herkes kendi hayatına alması lazım. Uygulaması, Uygulaması lazım. lazım. Bir yani şey bir soracağım. Tedbirlerini biz de kendi programımızda uygulamamız lazım. Uygulamam. Biz plaket almıyoruz hiçbir daha doğrusu birbirimize de plaket vermiyoruz. Dükkanımızda var plaketimiz. Şöminenin üstünde. Ya biz oralara ne koyacağız? Onları sen hiç düşünmedin. Ha bir de şimdi hayata yeni atılan arkadaşlarımız var. Biz geldik 40 yaşına. İyi kötü birkaç tane plaketimiz var genç yaşında yeni üniversite mezunu arkadaşlarımız başarılar gösteren arkadaşlarımızın Allah için bir tane plaketi olması lazım ya ben yaşadım diyebilmek için bir şey başardım vardım oradaydım hepiniz oradaydınız be yani ne olacak o kendi plaketini kendin yap gibi mi i̇şte artık bir tebrik olacak bir böyle bir kağıt olacak mesela o plaketin şeyi böyle bir kağıda güzel şey de yazacaksın piyeslerde zaten şey var ya çok tık tık. böyle şey durmuyorlar zaten hani kutusundayken kapalıyken zaten bir anlamı yok açıp koyduğun zaman ağzına açıyorsun yer. da böyle hani timsah ağzına şey dıkarsın ya hı hmm. Zopayı, Zopa. zopayı hani böyle dik dursun diye. Daha geçen hafta tıktım ben ha, dik yani, ağzına. Onun gibi durur da o da tam durmaz sürekli bir böyle en ufacık bir şeyde pıt diye düşer lap lap diye o da üstüne kapanır kutu falan. Hep böyle sıkıntılar yaşanıyordu. Belki de bu sıkıntılara <gülüyor> bir çözüm bir iyi de Gelebilir. taraftan bakmak lazım yani. Gelebilir. Efendim plaketten ne kadar... Plakette ne kadar şık duruyor. Yani o, asil, o fiyata asil. o kadar büyük bir şey başka Tabii. ne var? Yani maddi değeri küçük, manevi değeri bu kadar büyük. İki kilo elma alsam mesela benim, o daha güzel. Benin da. cevabım var. Evet oktay bey. O fiyata o kadar şık ne var? Künye. Bak doğru. Künyeyi bozdurur da. Künye modası bitti mi ya erkeklerde künye? Erkeklerde künye değil. Zaten ya da künye modası bitti. Bitmiş bir. olsun da yani yine de bitti mi? Neden bitti? Artık künye bileğe takılmıyor da şey var böyle isim yazan e, kolyeler e, onlar moda. Yani böyle künye gibi kalın kalın yazılıyor. Ee, eğer istiyorsan onlardan şeye yapabiliriz. Kolye tipi. E, kolye tipi. Bence o da daha şık duruyor. Çünkü bilekte çok randıman alamıyorsun. Çünkü dönüyor tam ismini göremiyorsun. ismini gösteremiyorsun. Tam şey yapamıyorsun Bir falan. Bir sünnet takısıdır ya künye. Aslında çeyrek altın niye takmıyoruz bizim Hem... Nereye? Çok alışık olduğumuz şey katılımcılara bugüne özel çeyrek, çeyrek altınlar. Çeyrek ya da şey basılır. Hem de şeyle aynı fiyat şeyle plaketle plaketle doğru da diyorsun. ha böyle plaket verileceğini çeyrek altına mı madalya gibi de görünür ya o güzel dana gibi bir kurda hali bugüne özel çeyrek küçük ve basit bir belgeyle e, fidan verecek. Fidan Aa, çok güzel. Ağaç, ağaç dikilmesi Aa, bak, bak bu yönünde. güzelmiş be Bunu... Süslü plaketler, kullanım değeri düşük hediyeler. Ee, kişileri öne çıkaran hediyeler kamuda bundan sonra olmayacak. Bunun genelgesi genelgesini yapıyoruz bundan demiş. Bundan sonra ağaç fidan Başbakan. vereceğiz. Çok güzel Hı. ya. Ülkemizdeki ekonomik e, sıkıntının tek nedeni plakette. Evet. Çok büyük bir adım adeta Rönesans hoca, hoca, sağlam yani. Hoca doğru yerden yakalamış Hoca, hoca, hoca. hoca, hoca. <gülüyor> Ay, Uktay, ne kadar güzel şeyler verdin <gülüyor> ya. Ya vallahi. plaket ya plaket <gülüyor> şeyin en büyük sorunumuz plaket abi. Ee, o zaman ben Şimdi de, bu plaket e, yasasından sonra bu çünkü plaket yasası diye geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdan yağacak bak bugün nasıl dolar yağacak. Hatta ülkemize... bu siz belki ülkemizin tepesinden böyle bir doğal dolar yağmı var. O sırada bir sis yapar çünkü yeni çıkmış dolar. Tabii, Niye dolar ne? yağacak ben anlamadım. Ha plaket ekonomi... genelgesi kararı alındığı Tabii için mi? ekonomi rayına oturdu şimdi bununla beraber yağacak. Ve bugün öğlene doğru 1.7'ye falan düşer dolar. <gülüyor> Ona göre pozisyonunuzu alın. <gülüyor> Çok mantıklı. Otu Adam ekonomist. Adam ekonomist. Adam ekonomist. Yani şey yap. Sen bunu bir daha birkaç kere daha söyle Ki ben e, plaket teori diye bir ders var. Onu hiç almamıştım. Sadece böyle kendimi okuduğum makalelerden biliyorum. Yani ilk, o çok hassas bir şey. Birilerine plaket verdiğin zaman başarılı görünüyorsun. Dolar yağıyor. Vay be. Ama plaketi tamamen kestiğinde o tasarruf yüzünden de dolar yağıyor. Hı. Doğru. Çok hassas bir şey hassas var Hassas bir konu. Güzel oldu BG Güzel oldu. Ha, üstelik de yani sen e, insanlara son dakikada söyledin ya dolar bugün 1.7'ye düşecek. Öğleden sonra herkes hı hı. pozisyonunu alsın diye. Sırf bu plaket yüzünden. Zaten. Ama e, şey başka bir şey varsa. Tekmenler olur belki iki bile çıkıyor. sonraydı değil mi başbakanın bu açıklaması. Yani borsaya tam etkisini göremedik. Bu sabah, bu sabah, göreceğiz. Bu sabah. Bu sabah görürüz. Bakayım. Bunun etkisini. Açılacak birazdan borsalarca. Birazdan zaten. açılır zaten şu anda herkes, coşku, herkes coşku bekliyor. alımlarıyla açılacak. Allah diye girecek millet. Nasıl. Çok güzel oldu. Ee, bu kadar uzun konuşmamızın bu konuyu sebebi de budur. Önemli bir şey. Şu anda bilmiyorum şu anda ama en önemli bir şey. E, yani çok çok önemli bir plaket açımız ve de plakette kullanılan malzemeler hep yurt dışından. Cari açımızda ne veriyor? Tabii yani. tabii pirinç, cari açım tabii. Kurdale tabi, onun kur, da çok etkili. Kur, kur, i̇thalat, kur, ithalat, it ithalat, right ithalat. Yani. Hepsini olumlu yönde etkileyecek. Kurdale bence Kurdelenin kalitesine Kurdale denir. Kurdela Hı -hı. En zor söylemesi ama en doğrusu galiba. Ne diyorsun Oktay? Sen bu ne? Bir daha söyle. Türkçe senin anadilinde. Kurdale, dildi. kurdele ve kurdale. O kurdale'yi kur, kur, atalım bir tarafa. Kur, kur, kurdale sadece kurdele. ha hoş geliyor mu? Çok da. tartışmalı bir kelime. Her yerinin tuhafiyecileri bilirler o kelimenin doğrusunu. Kurdele mi, kurdela mı? Kurdele, kurdela. Kurdele. Kurdele mi? Ama kurdele diye biliyorum ben. Kurdale de kurdale bambaşka bir yöreni şey, şey. Dale, don, dale. bakalım dur bir şimdi şey yapmayalım ya. evet onu da vereyim de milletin kafasında soru işaretiyle bu, bu şey reklama ben gitmeyelim çünkü kurdele, diye kurdele abi yazılışı öyle galiba e, gecim, kurdele izmelisin. diyoruz tabi de kurdele, kurdele okay. yani daha söylemesi kolay hmm. kurdele kurdele kurdele mi Hı -hı. kurdele Kurdel, kurdele diyoruz ve reklamlarla devam ediyor sevgili sanat severler modern sabahlar modern sabahlar Radyo turası modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Macera dolu yolculuğumuza devam edelim. Buyursunlar efendim. Hindistan roketledi. Nereye? Hindistan roketledi. Ee, Roketlemişti ya. Onlar bir de bedavaya gittiler ya uzaya. Nasıl bedavaya gittiler? Valla bir 20 milyon dolara mı ne gittiler ya? Baya ucunda Başkalarının 5 milyar dolarla hallettiği işi. Tık tık tık abi sende ne kadar bak şu anda üstünde diye yok. Onlarda bir de şeyler biraz daha ucuz ya. İş gücü ucuz. İş gücü gemi. falan ama biraz daha ucuz. Gene ite ite çıkmıyorlardır ya. Neyi ite ite? Roketi mi? Biz de iş gücü ucuz itelim karı falan. Bu sonuçta 630 tonluk roket fire. Kaç kişi iter bunu? Valla zoruma zor zor gitmedi Oktay. Yani ben gurur duyarım Hindistan'ın Hindistan roketlemesiyle. Ya. Yani e, uzaya astronot göndermek Hindistan'ın esas amacı ama bununla e, ilgili şu anda hazırlık çalışmaları ve hareketleri yapılıyor. E, dün ee, i̇lk roketi gönderdi uzay kapsülünü insansız uzay kapsülünü üretmeyi başardı Hindistan 630 ton 630 ton aşağı yukarı böyle mi oluyor yoksa bir tık daha mı ağır acaba bu Hindistan'ın yaptığı atı, atılan şey yani bu büyük ağırlık şeydi atmosferden çıkana kadar bir şey var ya hmm, bir direnç var yani diye bak açıkladı arkadaşımız <gülüyor> ekonomist falan ama açıklaması iyi yani vuu diye yani yapıyor roket değil, tam roket kısmı füzeler esas ağırlık tutan kısmı füze. Roket kısmı o kadar tutmuyor. 10 yıl içinde de astronotu göndereceğiz demişler. Ya niye neyi kasıyorsun? Şu anda giden astronot demek 15 yaşında bir <gülüyor> Hint genci. Şu anda ortada dolaşıyor. Acca acca acca diye dolaşıyor. Bu arada hakikaten Hindistan de. deyince bir ara bir Hint filmi seçin ve seyredin. Ben senin dediğin filmi seyredeyim bari ya. Vallahi Three Idiots diye geçiyor. Akıyor gidiyor. Üstelik IMDB puanı da 8.5. E, aklınızda olsun. Gayet hoş. Gayet e, akıcı. Gayet seyredilebilir. Hele ki o toplu dansları insanı ayrı bir neşve, ayrı bir güzellik veriyor. Bu arada Hindistan ve Hint sineması demişken 27 Aralık'ta tatbikat sahnesinde gösterim olduğunu daha hatırlatalım. Çok ee... iyi, onu çok iyi hatırladın ya. Yani çok iyi bağladın daha doğrusu biletlerde bilette dinleyicilerimiz aman 8.30'da bir şeyden de alabilirler tabii ki Hollywood'un etkilerini görebilecek miyiz e, senin gösterinde bu kez yani benim Avrupa'yı ya bir tipim var ama danstaki e, kıvraklığımı da Hint motifleriyle açıklıyorlar. Kıvraklık ve uzunluk uzunluk çünkü evet. uzun olur biliyorsun Hint, Hint dansım uzundur e, ve şey diyorlar sen adeta doğuyla batıyla bir bütünsün sen bir dünya vatandaşısın diyorum. Ha bir diyorum. köprüsün falan dediler mi? Sen Bridge desene yaz şeyine Ege Bridge Together kayyajan kimliğime yazdırdım ben. O da güzel daha daha net bir hareket olmuş. Şimdi B artık Bridge zaten du. işleri kolaylaştılar mahkeme kararına falan gerek kaldıydın. Gerek yok dilekçeyle Bridge ekledim. Çok güzel olmuş çok güzel olmuş. Hmm, CIA biliyorsunuz CIA ile ilgili çeşitli raporlar ortaya çıktı. Evet. Amerika'da bu tartışılıyor. İşte o raporlardan... işkence raporları. E, i̇şkence raporları. O raporlardan birinde, e, birinde e, bazı şarkılar kullandığı ortaya çıkmış CIA'yı. Metallica falan kullanıyorlardı. Aa, şey için mi? İşkence, i̇şkence için, için mi? E, i̇şkence etmek için e, bir listeleri varmış. Bir de galiba tek bir CD var da. <gülüyor> hani o CD o sürekli dönüyor şey. olabilir. Ee, daha çok uyku sırasında tam. Best of CIA mi yani? Best of CIA diyebiliriz evet. Ee, uyku sırasında bangır bangır çalarak mesela sabah gelip seni birinin öyle uyandırdığını düşün. Ya vallahi Hayır. sabah birisi yani sabah değil gece. B Heavy metal var. Parçasına göre değişir. Heavy metal <gülüyor> Heavy metal? <gülüyor> metal? Yes, thank you, gracias, sakin yes, Sadece heavy metal değil. Mesela ee, değişik değişik şeyler de var. Mesela Susam Sokağı'nın giriş müziği. Hangisiydi? Aa, Dı dın, Haydi gel bulaşalım. Ha. Seyki şiiri neresi? Gel katıl gel bize. Ele, gel katıl bize. Yani Türkçe sayı kullanmıyorlardı bir el, tam yiyorum. Biz bizim dünyayı. şu anda söylediğimizi kaydedim. Açılır her kapı. Gel katıl gel bize. bize. Verelim, verelim el ele. ele. Christina Gullera var mesela. Dörrti. Var mı o şarkı bizde? Hiçbir ben o şarkı. Vay, sanatçılara da yazık ya. Bu kadar canım? uğraş dedin, şarkı çıkar, işkence aracı olarak kullanın. Canım o, o yapanların terbiyesizliği ayrı bir şey. Yani şey var mı başka? Mustafa Ceceli falan var mı? Bakayım, Ceceli var mı? Yok. Murat Boz var mı? Şey var mı? Yok. Ferhan e, neydi? Fethullah var Fettahcan mı? var mı? Bakayım, yok. Bir de orkestrası olan kimdi? Aa, Emre Orkestrası. Emre. Hayır, o kimdi ama şey? Neyin? Esas M.B. Orkestrası'nı M kuran M fik fik orkestrasını fik fik. O, e, M.B. Orkestrası'nı fik kimde o Ege? O adamı diyorsunuz Bir şey bir mi? şey Ve M.B. Orkestrası'ydı ya o Evet <gülüyor> Çok ee... ayıp oldu Yani şimdi Ferhat Göçer ve M.B. Orkestrası Gibi, Gibi. Yok Ferhat Göçer değil de i̇şte M.B. Orkestrası o? Ay çok ayıp oldu Allah yani. Dinliyorsa kusura bakmasın <gülüyor> Özür dileriz Atilla ee... Atasoy var mı? olabilir mi fire ya Atosoy adama moral olur ya Tabii, ilaç çünkü anıları edin. dinledi adam işkence altında bu işkence de bize bir anı oldu anlatırız diye şey yapar bg's var mesela BG... stay life aa stay life nasıl bir insan işkence aleti olarak kullanabilir ya demek ki çok acayip şeyler var rage against the machine rage against the machine, machine hemen hemen tüm şarkıları <gülüyor> diye geçiyor <gülüyor> listede yani grup ve şarkı ismi var bu grup için hemen hemen tüm şarkıları denmiş Şarkıdan ziyade herhalde yüksek volümlü ve şu e şunlardan saati. bir iki kuple şey alsın biz de dinleyicilerimiz işkence şarkısı iş. mı? Biz de bir iki işkence yapıyoruz. American olur. Pie var mesela. American Pie ilk söyleyen kimdi odur? Kaybettim. Bir. bir dakika sen şimdi donmak istiyorsun. Rage Against the Machine'den Hadi tamam vallahi Rage Against the Machine olsun ya. Bak saatte son şarkısını. yok yok Onu. hepsini değil bir kuple şey yapalım mı? Chris Anderson dinleyelim ya şimdi başladıktan sonra Rage başladıktan sonra arada kesilir mi? Bütün şarkılarını mı dinleyeceğiz? Bütün şarkılarını. Yok ya. Bir tanesini dinleyeceğiz. Killing in the name. Tamam. Killing in Biraz biraz dinleyelim. <gülüyor> Metallica Metallica'da varmış <gülüyor> hakikaten Ege. Ben Metallica diye okumuştum o zamanında. Bak. Enter Sandman varmış. Bak, bak. Ay çok güzel ya bu sahte şov şarkısı olsun. Bak, lak lak lak lak lak lak. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, biraz dursun Ege ya. Dur. Allah Allah dursun ya hiç şey yapma. Dursun tamamı dursun ya. Biz, biz de dur dur duralım ya. hadi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odern sabah var. Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni saatimizden hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Bu sorumuz Pepper Jam'den yemek kazanma şansınız var. Hepinize iyi şanslar diliyoruz. Ve hafta sonuna böyle güzel bir kazanımla girmeniz için elimizden geleni yapacağımıza dair söz veriyoruz. İlk daha söylediğinde kazanım dedin ya. Kazanımlar. Evet. İşte da diyebiliriz. <gülüyor> İsterseniz. Bugün e, güncel bir konu. İşkence etkisi yaratan şarkıları konuşacağız sizlerle. Ama sizde yaratan. Sizde yani. De şimdi mesela CIA'yı belki kendisinde öyle şeyler yaratıyormuş da böyle şarkıları, işkence şarkıları Hayır mesela CIA'yı'nın listesinde vardır da, da Mossad'ın listesinde liste de, de en, en güzel, güzel şarkıları. Şarkılar Hayır büyük ihtimalle Olabilir. zaten işkenceci adam yüksek sesle müziği çalacağı zaman sevdiği bir şey çalıyordur. Christina Aguilera e böyle CIA'yı'nın psikolojik analizleri sonucu bu şarkı işte itirafa zorlar falan demiyor Adamlar kendi sevdiği şarkıyı patlatıyor. Zaten uyurken çalıyorlarmış canım işte. Yani insanlar uyurken çalıyor. Yani birine böyle işkence gibi gelen şarkı birine çok güzel gelir. Bazen de onun sebebi de mesela niye işkence... Şimdi benim var mesela çok net. Yani e, iki şarkım var benim. E, bana işkence gibi gelen. Goran Karan Stay With Me. Oktay Yazın ama. onu. En romantik şarkı Oktay Yaz onu. De mesela bir de... Bir de hareketli şarkı var. O gün sandı soy saydım. Oktay saydım, bu, bunun sebeplerini de bilmiyorum ben. Yani, ne yaşadım? O şarkı ilk çalınırken başıma bir şey mi geldi benim haberim Sizin, yok. Yani e, daha evlenmeden önce Didem'le flört ettiğiniz dönemde evet. bir şey olmuştu ya. Ne? Didem sana bir küsmüştü. Evet. Ben de o sabah tamam, sana peki. bir karışık kaset vermiştim. Evet. Goran vardı orada. Goran Karan'ın olduğu Goran şey. Kara sen o şarkı herhalde o dönemi hatırlatıyor sana. Ama Üçüstü. orada başka şarkılar da vardı Çünkü o kasette. İşte saydım da vardı. <gülüyor> <gülüyor> Yerli yabancı karışık yapmıştım ben o kaseti. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. İrem Hanım. İrfan diyeceksiniz galiba. <gülüyor> ben anlamadım bunu konuşmamış mıydık beyefendi? İrfan. İrfan. Ay size dedi. ruhunuz çekildiği için bu zaman e, ne oldu dedi de, e, ruhunuzu İrem Hanım? Efendim? Ruhunuz yaşam enerjiniz Hı -hı. tamamen emizlenmiş şu gibi şu anda alarm evet veriyor. Ya asırı asırı. Ne oldu? Pencereden mi bak gafletinde bulundunuz? Sis mi çarptı? Yorgun hissediyorum aşırı ya. Yani neden ben de anlamıyorum. Aşırı bir yorgunluk var diyorsunuz yani diyorsunuz. Evet. Ama Twitter'dan Efendim? gördüğümüz kadarıyla tiyatro alarda, kafelerde, diskolarda geziyorsunuz. Ya evet ben çünkü bir top olduğum için <gülüyor> kültür topu mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse Ben evet. size de çok güzel bağladınız <gülüyor> Neyse, ben, Neyse. Merak, Zaten... merak içerisindeyiz size işkence gibi gelen şarkılar Bazen de böyle iyi de gelebilir Bakın onu da deneyin yani, yani... Ya benim ama yeni Bu yeni yani günümüzden bir şarkı Tamam var. olsun fenalık gelmeye başladı Tamam tamam alalım hangi şarkıymış bilelim Yani Fenalık gelmeye başladı günümüzde dinlediğimiz bir şarkı e, tamam, işte dile, bilelim, söyleyin. Söyleyeyim. Sevilmek ister her insan. Kişler mi? Kişler mi? Sevilmek ister her insan var ya. <gülüyor> Seninle kişiler her insanı anladım <gülüyor> ben de. Üçümüzde öyle de. anladım. Ya. Üçümüz de öyle Mutlu anladım. birebir için var Kim ya o şarkısı. Kim bu? Kim ya söylüyor bir kız bunu? İrem, İrem, İrem adı onun da. Haa, ha. başka şeyler var yani sizin tıksınmanızdaki sebep evet. o yani anladım. Evet. Peki. Kız? Niye, ne oldu o şarkıyla ilgili? Kanadolu'daki sevgiliniz evet. o şarkıyı çok sevmiş evet. falan öyle bir şeyler mi oldu? Yani işte herkesin mutlu olmak istemesi ama aslında herkesin çok mutlu olması ve benim burada... Bu mu rahatsız ederim. ediyor size? Herkesin evet, mutlu olması mı rahatsız ediyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünün kültür topu bir insanı bile bir şarkı ne hale, ne hale getirebiliyor. getirebiliyor. Yani yer geçmiş şey olsun bana. hadi Geçin. bir çay kahve mi ne yapacaksanız bir kendinize gelin dünyanın size ihtiyacı var lütfen teşekkür ederim. İyi Neyse. Neyse. İyi günler. İyi günler. <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim ya. <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Çünkü aramızda bir husumet var. Ama buna rağmen sorumluluğunu yerine hani ben tavır olsun diye aramamış olmayayım. Ben arayayım gene de Hani şey yapayım falan gibi oldu. <gülüyor> Buyurun efendim. Ay ne kadar çok herkesin, herkesin ne kadar çok tiksindiği şarkı varmış ha. Aktı resmen. Mesela demiş ki Aykut Bey Fransızca şarkılar. Yani, abi. <gülüyor> E, Fransızca şarkılarda. Zaz'ı falan da mı sevmiyor? Fransızca biliyorsunuz. Zaz Vallahi, deyince Fransızca, Fransızca deyince Tabii, Zaz. O, o da girer yani. Le Ama mesela de de Zaz'ı de İngilizce söylediğin şarkılarda sorunu yok anladığım kadarıyla. Bu arada bir hatırlatma, <gülüyor> söylemek zorunda değiliz. Değil miyiz? Yani İrem Hanım'ın da yani, telefondan öyle bir izlenimi verdik. Ben böyle, de söyleyin dedim de şarkının de ismini söyle... söyleyin dedim, o gitti Tabii. tamamını söyledi. Mesela Zeynep Hanım yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, hop Hı, oradayım. oradayım. Ee, kafama demiş. Duvarlara vurasım geliyor kafama demiş. Ondan sonra Doğan Can Bey ne demiş? All About That Base. Aa en güzel şarkı ya. All About That Base ne ya? In Onu bilmiyor. Ondan sonra biraz rahatsız edelim beyefendi. Gürbüz Bey demiş ne demiş? Ne demiş? Seninle kişiler Her insan İrfan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın demiş. <gülüyor> ha, o bizim anladığımız şarkı. <gülüyor> Selin Diol'un tüm şarkıları demiş. Ee, aa, Nadia, aa. Soner Sarıkabadayı, bir de Fethaçca Yonca Bahçesi diye başlayan <gülüyor> şarkı. İnek mi Yonca Bahçesi diye sormuş, bilemiyoruz efendim şarkıda edebilmediğimiz için. Bir listesi var yani Nadia'nın. Ondan sonra e, başka of of of. Soner Sarıkabadayı ağırlıklı gelen e, cevap. Ama Soner Sarıkabadayı bir söyleni söylemiyor da söyleniyor gibi. Şey Neydi var, oğlum böyle, böyle böyle şans söylediğim şey Şansı yazdı Kansı şans bozdu şans Kirli Ufuk Sorar Sarıkabı yatondu. Dayı'nın sesi Sorar Sarıkabı Dayı'nın şarkılarında şey var ee, Sorar Sarıkabı Dayı'nın Sesinin üzerine çok görev biniyor yani çünkü diğer taraftan bir melodi veya bir müzik bir şey olmadığı için hepsini Soner ne yapması lazım? Emizlemesi lazım. Hepsini onu vermesi lazım. Doğru. Sesiyle. Sırtlanması O da ne lazım. yapıyor? Yoruyor dinleyici. Yani, hem de yani şey. yoruyor Soner Sarıkabadayı da yoruyor. Konserlerden sonra git böyle odasına. Ağlıyormuş. Oo. Özlem Kuzey Kayahan'dan Allah'ım neydi günahım demiş. Aa, ama şimdi Aa, işte bu aaa, sohbetin hep böyle olacağı belliydi. Aa, o Aa. parça sevilmez mi ya? <gülüyor> şimdi bak Selin diye dinleyicimiz evet. alttan bir tane güzel Selin Dion çalın. Ne, bu ne şarkı hatta güzel yani o da Aa, o da ayıp ya yani şey gibi yani diyor, e, onu çalıyoruz sizin için diyoruz bu sabah biraz şey olacak dedelerler barıştırma tiksinecek? mı ya bir kişi tiksincecek ama bazıları evet tartışıyorlar barıştıran program mı olacağız evet aynen ya, şarkılarla ben, dinleyicileri belki de, barıştıracağız belki de ben çok ön yargılıyım diye bir an düşünebilir yani şu şarkı mesela hiç fena şarkısı değil de senin diyorum Bakayım sözlü kısma gelir misin Yo, ya. Ha, geldi, ya, geldi, zaten. Ya. <Gülüyor> geldi geldi, geldi alttan alttan çalsın. Deniz Seki demiş Ender Bey. Deniz ee, Seki'nin hiç bildiğimiz şarkısı olmadığından rahatsız olamaz. İyisin. Olamazsın. İyisin tabii. Demiş. Aa, iyisin tabii. En son çıkardığı. Ali Bey'de Serdar Ortaç bütün şarkıları demiş. Aaa. Aa, <gülüyor> hakikaten yani. <gülüyor> aynen, hayret bir şey. Hayır bu da bir, bir şarkıdan rahatsız olacaksan çok yaygın olmayan bir şeyden rahatsız olmayı seç ki Serdar Ortaç şimdi ömrünün sonuna kadar her yaz ne güneşten tadılabilecek ne denizden şortlarımı giyeceğim, güzel abalar geldi dediğinde Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı Ama Serdar Ortaç da bir iki senedir artık o şeyi yapmıyor ya. Yapmıyor mu? Maalesef çıkmıyor yani. Şunu da karata dinleyelim ya <gülüyor> Salyan göz demiş ki Çisir hanım galiba Buika ve Adel ağızlarını kırsım geliyor demiş. Aa Buika'nın ağzı kırılır mı? Ayol gırtlağa yükleniyorlar ya böyle. Buika mı? Ben öyle demiş. Öyle demiş. Bilemiyorum. Yani. Araya girmeyelim çok sinirli çünkü. Ee, Tarık Bey acılar demiş. Ondan sonra Fırat Vural, Davut Güleoğlu Nurcanım çocukluğumun travmasıdır demiş. <gülüyor> <gülüyor> evet o, o da o da bitmeyen şarkılar listesinde de var galiba değil mi o? Nasıldı Nurcanım Bitmiyor. Azını. Yani ben o ben korkuyorum evet. çünkü yani öyle bir cevaplar abi. geliyor ki Davut Bey nasıl bir anda yok oldu ya müzik piyasasında Davut yok Bey yok mi? olmadı canım yok olur mu niye abi hiç şu anda yok bakayım doğru haklısın Egeciğim ya Sami Bey mesafeli cevabıyla e, bir tweet atmış Hurşit 7 gün ve ekibinin tüm arkadaşları ekibinin tüm arkadaşları mı Hangisi tüm şarkılar yeni günün çok değişik dönemleri var ben kendisine bana ulaşırsa bir orta direkt Cafer'i vereyim de arabada bambaşka yolculuklar çıksın. Bu yayında söyleyemiyorum hissettiklerimi ama. Sami Bey Vokaller. Hurşit Bey'in soyadı yeni gün. Belki biraz tanısanız seversiniz. Seversiniz <gülüyor> Hurşit Bey'i. Çok, çok kibar, çok sevilen bir adammış bu arada. Öyle miymiş? Ama <gülüyor> öyle zaten beyefendi bir adam hakikaten ya. Yani dayanamıyormuş e, abi. Ne yapsın Sami Bey'de? Yani o, o da haklı. Sami Bey de şey diyordur büyük ihtimalle. Hurşit Bey'e karşı hiçbir şeyim yok diyordur. Beyza Hanım, Ferhat Göçer yaslayım. Parantez içinde. Bugün doğum gününün yanında değilim. Bu yüzden hiç iyi değilim. Üstelik bir kızım var, evliyim. Parantezi kapan. <gülüyor> yaslayım şarkısı bizim için de açıklı bir şarkıdır. Ve o şarkı da çok güzel bizim bir şey var. Bizim için iyi ya. Bizim veda şarkımızdı ya. Evet. Hatırlamıyor musunuz? Son Yapma şarkımızdır. Ya. Son tabii. şarkımız mı? Eşi, bak şimdi... Adamı eşi dostu hasta sanıyor. Yastı, Halbuki yasta, yasta kimse, kimse bilmiyor. Aa aslanım bak aslında böyle unuttuğumuz şeyleri de hatırlıyoruz. Aslan Lorna McKenet demiş. Hiç hatırlarsın. Ne oldu Lorna McKenet'e? Evet Lorna McKenet evet. iyi ki şey oldu ya. Ne oldu ve bir şey olmadı Lorna McKenet sağ salim yaşıyor. Bitti, sağ salim bitti, bitti, yaşıyor, yaşıyor da. Bir şey, bir şey, bir şey, duymuyoruz bir şey olmuyor. Kendi de fark etti herhalde çok sıkıcı olduğunu ama onu öyle öyle söylemiyordu başka türlü söylüyordu. Nilfer daha evet. güzel söylemişti onu yazanım demiş ki Nazan Öncel'le şarkılarına tahammül edemiyorum demiş. Aa, Aa <gülüyor> vallahi Nazan Öncel'le de artık laf söyletmem <gülüyor> Nazan öncenin var ama öyle bir şey. Öyle bir tipi mi yani, var? Evet öyle bir havası var. Van, az, ben anlıyorum yazanımı. Aşık değilim olabilirim şarkısı. Beni o kadar eğlendirmişti ki bir dönem. Tam üniversite sınavına hazırlandığım dönemde. Arada radyoda çıkınca her şeyi bırakıp mı alıp şarkıya eşlik ediyordum. Senin bir de öyle darbuka şey. dönemin var değil mi Ege? Hı -hı. Kimsenin bilmediği. Sonra o darbukacılığımı peynirciliğe yönlendirdim. Darbuka kardeşler <gülüyor> adımda bir peynir şirketi var şu anda. 1, 2, 3, 4, anlamıştır 5. <gülüyor> Hiç kişi. Aykut Bey Sevta Parman kes sere sere demiş Aa, Ama o... şimdi Aykut Bey de Onu, onu da dinlemiyoruz zaten Kahkahalarla güldüğünden eminim yani Sanki bütün sabahtan akşama kadar radyoda çalıyormuş gibi tepki. Yalnız bir, biz böyle her dinleyicimize bir laf söyleyeceksek Hayır, Yani kimse bir şey söylemekten Bizim bir misyonumuzda Dinleyicilerimizin bazı şeyleri bir daha düşünmesini sağlamak Yoksa vır vır ile Ezgi Hanım olmasın. Sinan Akçıl Tabi tabi ben hiç dinlemedim. Ben Dinlemedin Sinan Akçı'nın tipini Aa, bile bilmiyorum. Çok. O kadar mutluyum ki. Aa Sinan Akçı'nın tipi Türkiye'nin Justin Bieber'ı. İşte ben Nasıl? Her şeyi hakkında her şeyi biliyorum. Ama ne tipini biliyorum, ne sesini, ne şarkısını. Kayıp mıdır? Ne kayıp Benim mıdır? için ya zaman ya. gösterir. <gülüyor> zaman gösterecek doğru söylüyorsun. <gülüyor> Ondan sonra nothing's gonna change me for you demiş. Love for you. Aa, Bülent Blan Bey. Bülent Malyarius demiş. Dayanamıyorum demiş. Bülent Bey. Beraber yürüdük biz bu yollarda diyen <gülüyor> ee, kuşlarla yol alan diye anneciğimiz <gülüyor> var git kendin yürü demiş. Ee, ondan sonra bar hocamız demiş ki kızım tahmin edemiyorsa ben de tahmin <gülüyor> edemiyorum. Nazan <Nasıl gülüyor> Hocam demiş. <gülüyor> Aile tiksiniyorlar ya. Ondan sonra e, Yaz demiş ki bir de demiş her düğünde ilk dans şarkısı olan Kutsi ilanı aşk ediyorum. Galiba ben ondan tiksiniyorum şu an. Şarkının adı ilanı aşk ediyorum mu ya? İlana Aşk diyorum Aşk diye bitmesi lazım o zaman şarkının adını. <gülüyor> i̇lanı ya dur nasıl? İlana Aşk nasıl da Dur. Bilmiyorum ben bir tane şarkı... <gülüyor> bir tane şarkı dinledim. Boğazan söyleyeceğim İ... galiba. Dans. Teşekkür ederim diye bir şarkıydı. <gülüyor> o çok Ta tavırlı mı? Bir kere dinledim o şarkıyı. Ama birkaç defa dinlesem tepki olurdu herhalde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim diye bir şarkı. Aslında dinleyicilerimiz söyleyebilseler çok güzel olacak. Bu Kutsi'nin İlana Aşkını da çok merak ediyorum ben. Şimdi. Onu, Onu mı bir alalım mı? Kim söylüyor bilmiyorum. Bertan Bey demiş ama neredesin aşkım buradayım aşkım. Hadise efendim. Aa, evet çirkin şarkı arkada. Onun şeyi Hadise söylüyor. Ondan sonra. E, ha Murat Bey demiş ki Halil Sezai'nin acı çektiği şarkıları. Yani ha, hepsi Halil demiş. Sezai, hepsi, <gülüyor> yani hepsi demiş kendisi söylemiş zaten. Ondan sonra e, genelde de. İncir Reçeli'ndeki şarkısı mı acaba Oktay? Türkçe. İncir Reçeli'nde çok acı çekti o filmde. Halil Türkçe şeyler geliyor Telefonumuz 210-30-30 sevgi dinleyiciler e, Yorumlarınızı alın Bu arada hatlarımızda bir kısa Problem var şey değil mi? Ha, ha, şimdi düzeldi gibi görünüyor. Nergis Hanım kınalı, evet. kınalı Bebek demiş Kınalı Bebek Demek kolları Kınalı Bebek hmm. Büyüdü artık, bir dönem yaşadı bebek. onu O da bitir Şarkılardan bak Arnavut kaldırımı mıydı o? Yok Kınalı Bebek de doğru ayrı Arnavut kaldırımı ayrı Zaten farklı şeyler var Ben Arnavut'la ilgili bir şey söyleyeyim dedim de Her yayında Arnavut'la ilgili bir şey söylüyorum da Hmm, ondan sonra büyük Büyükelçiliğinden <gülüyor> Bir anlaşma olduğunu <gülüyor> Biliyoruz Fahir ee, Başka ne var ee, Kim söylerse Söylesin demiş Dinç Bey galiba Ederlezi Ne bu ne o Bir daha söyle Ki, Abi kim söylerse söylesin Ederlezi. Ederlezi Ederlezi Ederlezi Aradığınız kriterlere uygun şarkıyı maalesef bulamadık Oktay Bey Ederlezi. Günaydın efendim Günaydın, merhabalar. Kimle Merhaba. görüşüyoruz hanımefendi? Gizem ben. Gizem Hanım hoş geldin. Siz öyle herhangi bir şarkıdan kolay kolay rahatsız olacak bir insanı benzemiyorsunuz Gizem Hanım. Ya Ben hem Kutli'nin şarkısını hatırlatmak derim. Aha, aha. Söylemek istedim. Yazıların nazarı tahmin edemiyorum ben gerçekten. Se, se, ha, sevmiyorsunuz. Hangi şarkısını hatırlatacaksınız? Neyi hatırlayamadık biz? Düğünlerin İnanı ilk şarkısı. Aşk ediyorum benimle evlerim. Ay <gülüyor> bir Aa, söyleyin aya. ya çok güzel bir sesiniz. Gerçekten çok iğrenç şarkı. Yani ben de yazı katılıyorum o anlamda. Ya, her düğünde ilk şarkı. Ve böyle Ama bir şey... güzel söyleyeyim. Biz iş, bu aralar düğüne de gitiyoruz. biliyorum. Sadece e o Tamam biliyorum. Bir daha bir baştan kuple bir kuple alalım. Ne olur içimizde kalmasın. İlanı Zinleri bozuldu İlanı aşk ediyorum Benimle evlenir, evlenir misin Bu kadar Bence ediyorum. çok güzel Şarkıydı şey. <gülüyor> Bir gün dansını da yaparım. <gülüyor> dansı da mı var? E, ilk dans. E, i̇lk dans e, şarkısı ilk olduğuna da. göre. Klibinde mi var Gizem Hanım o şeyin dansı? Yok ben düğünlerde görüyorum yani. Ha, siz de düğün düğünlerden videosu. biliyorsunuz. Siz ben tiksiniyorsunuz da 40 yılda bir düğüne gidiyorsunuz. Her düğün için haftalarca tango dersi veren o tango hocaları bu şarkıyla of. kaç saat geçiriyorlar? Biraz da öyle evet, düşünüyorum ya. Yani. Valla siz... yani zaten şey, gerçekten kötü bir şarkı. Evli ama... misiniz peki Gizem Hanım? Yok bekerim. Evli değiliz. Evlenir misim sesiniz içinize kaçarak söylediniz. Ama Evli yani misin yok ben. Ne olacak canım? Ama bele. Beni... Yani şimdi ilk dans şarkısını sevmeyince böyle hani beker olunca sanki kıskanıyormuş gibi oluyor. Bele beker. Bir, bir adam var. sevdiğiniz Hiç, inanılmaz ha, ha, seviyorsunuz, o, aşk dolusunuz, canci. Her şey çok iyi gidiyor ve işte düğün hazırlıkları başladı falan. Gizemci şarkımızı buldum. Gizemci ben bu şarkıyı çok severim. İlana aşk ediyorum. Benimle evlenir misim'i <gülüyor> İlk dans şarkımız olarak seçsek. Ama herifin de hastasınız. Herif dediğim yani. Üstakbelk e hocanızın, evet. Ne e dersiniz? E e ya tamam dedim, ne olacak bir beni? Ay kıyamayız bize ya, bravo, vallahi bravo yani. Kız o gerçekten... Ben... Evet. Aslında güzel bir şarkı da. Çok teşekkürler efendim, <Gülüyor> görüşmek üzere. Şimdiden yani mutluluklar iyi, diliyoruz. Size. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hmm. Ali Şan Bey demiş ki, Bruno Mars, <Gülüyor> when I was your man, <Gülüyor> 3.54'lük bir karabasan demiş. <Gülüyor> Bruno Mars da böyle listelere giripmek için çok genç helal olsun valla. Ha, Ederlezi Avela. Çingeneler zamanı filmiyle bilinir demiş. Hmm. Ee, Ali Bey hatırlatmış, değil şey mi? İrem Hanım da hatırlatmış. Aa, İrem Hanım da hatırlatmış. Aa, oğlum. Aa, nasıl hoşlu bir ömür böyle. Ama onu Bora çok güzel olmuş. Oya ile Boranın değil mi? Eylil giller var. Abi, çok paşan, güzel Oya taklidi. Ben yayında yapmayayım da biraz şu anda ham. Biraz mutfağda size bir. Ee, Oya Bora taklidiyle. İkisini bu taklit, birden canlandıracağım. BG, sen bu taklit konusunda hangi noktada çok başarılısın biliyor musun? Söyleyeyim mi sana? <gülüyor> yani iyi bir şey söyleyeceksin gibi. <gülüyor> Başladım. <gülüyor> Çünkü bu <gülüyor> yüzden şey, seni heyecanlandırayım hangi biraz. Hangi bir noktada başarılısın deyince bir havaya girdim. Söyle ama tuzak soru da. <gülüyor> tuzak olabilir. değil gerçek yani bir tuzak veya şey değil bu yani. Gerçek fikrim. Yani <gülüyor> taklidi yaptıktan sonra ki taklide olan inancın konusunda çok başarılı ve çok kuvvetlisin. Yani çok iyi yapıyorum ya ben bunu diyorsun ya. Hı hı. Orada gerçekten yani hiç taklit yapmasan da iyi taklit yapan adam i̇yi, taklit etmiyor. <gülüyor> i̇yi taklit yapan adam taklidi konusunda çok başarılı. Günaydın efendim. Günaydın. Huhu. Hmm. Hmm. Reklam hmm. cıngılları demiş Bahar hocamız tekrar. Hemen Çoğu ona reklam, reklam cıngılları şey yapalım istiyorsan Ege. Çünkü sonra... zamanımızın da... Evet doğru reklam cıngılları Faruk K. Faruk K. Ne deniyordu? Faruk Faruka. K. E, Honki Ponki ah. Sözlerini de yazmış. Ah. Bir uygun olunca ok şey yapalım. Bunu da okuyalım. Oh Sözler. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor. 9.37 oldu saatimiz. Pepper Jam'den yemek veriyoruz. Şanslı bir dinleyicimize. İki kişi gidecekler, yiyecekler, içecekler. O sırada fonda da Onlara işkence etten şarkı çalacak. Her şeyin bir bedeli var tabii. Size işkence gibi gelen şarkıları soruyoruz sevgi dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Twitter'dan da bize etmonar sabahlar adresini kullanarak ulaşabilirsiniz. Şu <gülüyor> dakikaya kadar Soner Sarıkabadayı liste zirve. Evet yani en çok oyu alan... E... Soner Sarıkabadayı'ymıştı. Şarkı ve şarkıcı. Ege senin yok mu bu arada ya? Hiç böyle sen bir Vallahi, radyocu kimliğinle bir şeyinle bir, bir şey söyle bize ya. Yani. Benim anılarım yüzünden Aluk Levent'in bir albümü. Askerdeyken çıkan albüm. Mi? Ben ne de kadar askerde dinlediğim şarkıları çok şar sevdim ya. O şarkıları çok seven adamı çok sevmediğim için galiba o sevdi diye sevmedim Bu da çok güzel. Yani işkence gibi gelmesinin sebebini biliyorsun abi. Yani evet. ben didinip duruyorum. Yani niye ben... O gün sandı soyun saydığım şarkısını ben duyunca dayanamıyorum ve kendimi atok şey yani. Ben ne? askerde dinlediğim şarkıların hep hastası olarak kaldım. Sen neydi söyleyebilirsin tamam, bir e, daha söyle istersen. Veridun düz aç. Senin şey işkence gibi gelen şarkı yok, var mı Fahir? Yok. Ben her şarkıya bir şey gibi ilk kez dinlemiş gibi sarılıyorum. Günaydın efendim. Şanslısın Fahir. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Elif ben. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk ne var aklınızda bir şarkı bir heyecanlısınız galiba <gülüyor> Elif Hanım niye heyecanlısınız o kadar i̇lk defa ya mı da evet. merdiven mi çıktınız ondan mı öyle ee, evet yürüyorum şu anda odamda çekmiyor da telefon ee, biraz da e, ağırlaştım e bu tamam için. durun artık Aa, canım çekiyor Ağırlaştı. <gülüyor> pideci pide yiyorsunuz yani Yok. Ay, çok yemek yiyorum bu aralar ilk evet. çocuğunuz mu Elif Hanım <gülüyor> evet Ay, heyecan tabi Evet, Kız, evet, erkek belli oldu kızdı. mu? Kız. Kız. Ne koyacaksınız adına? Buse. Buse koy. Aa ne kadar güzel bir isim seçmişsiniz. Buse Ege. Teşekkürler. İki isimli Kuse olsun Ege. bence. Evet ben bir kere daha aramıştım yine Buse Ege diye şey yapmışım Demek yani. Demek ki çok tutarlı bu Ege. Hatta, evet, o evet. zaman da siz mi söylemiştiniz? <gülüyor> e, neyi? Siz mi söylemiştiniz Ege koymayı düşünüyoruz diye? Siz Hayır, siz evet evet <gülüyor> Siz söylemiştiniz. <gülüyor> Elif Hanım peki o zaman belli miydi Buse Olca isminin yoksa Ege yani olsun, belli Oktay olsun, olsun. Fahir olsun falan. Belliydi, belliydi. Evet. Gene mi belliydi yani? Ama evet, yani belliydi. Ne, neyse artık ikinci çocukta da bizi bir göz ardı etmezsiniz. İlkinde Ege koymayı düşünmüştünüz, ikincisinde, ikincisinde Oktay düşünün derim ben. Oktay ama iki, iki isim koyacağı için, Fahir Oktay veya Oktay Fahir. O da olabilir. Altı <gülüyor> hafta mı kaldı? Yedi. Ee, Yedi. Hafta İyi hafta kaldı. Tenmin. İyi tahmin. Her şey yolunda gitmiştir. Umarız yolunda da gitsin evet, bu soruyu. Evet, Sağlıklı şey olsun yolunda, efendim. Umarız evet. ki. Evet, İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben tabii Bazı şeyler nasıl kokular rahatsız ediyorsa bazı şarkılar da hamileliğin verdiği hassasiyetle daha da rahatsız ediyor olabilir. <gülüyor> yani evet yani beni hep rahatsız ediyor bu Serdar Ortaş şarkıları ama özellikle bir tanesi e, Karabiberim yani böyle hatta en sevilen şarkısı falandır ama ben onu duyunca gerçekten böyle hani ne yapacağım bile en sevilen şarkısı falan. değil de ilk, ilk, i̇lk şarkısı, şarkısı galiba i̇lk şarkısı. Ya, evet evet sanırım o ilk halleri zaten çok fenaydı ve şimdi de fena ama ilk halleri daha da fena. yani ben kendimi evet. söylememek için zor tutuyorum da Karabiberi ama benim. siz vallahi e, Hanım... hamileliğiniz dolayısıyla hiç. kırmayalım, kırmayalım tabii canım olur mu ben tiksindirtmem yani buse bir dünyaya gelsin ondan sonra Aynen aradığı olsun. zaman patlatırız şarkıyı e, var <gülüyor> tamam <gülüyor> ben siz örelim doğuda artık çalabilirsiniz tamam çok tamam. teşekkürler ederim tekrar tekrar ben teşekkür ederim hocam Ezgi Hanım demiş ki Coldplay ve Chris Martin'in tüm şarkıları. Aa, yani Coldplay'e de çok özür dilerim de yani. Biraz anlayabiliyorum ben ya. Ben de Niye anlayabiliyorum. Be? Ben anlayamıyorum o Chris zaman. Chris Martin'e gıcık oldu. <gülüyor> ben de anlayabiliyorum de. ya. Chris Martin'e gıcıklığı Coldplay'e mi sirayet etti? Öyle bir şey olmuş. Şarkıları Tevkili. demiş yani Chris Martin'e gıcığım dememiş ama şarkılarına demek ki. Antimetreküp ne demiş Ferhat Liste yapmış. Ferhat Göçer, Mabel Matiz ve Cem Adrian. Cem Adrian. Eserleri efendim. Eserleri adlı albümünden beni öldürebilirsiniz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Barış, Barış Görüş bey Barış Bey hoş geldiniz. biz aramadan önce tiksindiğiniz şarkıyı mı dinlediniz? Ya da bizden mi tiksiniyorsunuz? Öyle bir ses tonuyla açtınız çünkü Barış Bey. Valla hafiften yeni kalktığım için öyle olabilir. Olabilir. Peki, o zaman günaydın efendim. Sabah sabah ne dinleseniz evet. uyandığınızı pişman olurdunuz Ankaralı Turgut ve Eşrafı. Eşşafa. Hmm. Ankara oyun havaları elektro bağlamalı şarkılar mı siz rahatsız ediyor? Oo, o bağlamayı duyunca işte <gülüyor> ruhumuz çekiliyor. Yani beni benden alıyor öyle söyleyeyim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz. Işte, elektro ama... bağlamalı şarkılar <gülüyor> diyen dinleyicilerimiz de var Twayton'dan. Yansmende elektro bağlama bende de tam e aksi şey yapıyor ya. Bir coşuyorum yani. Hayır sen de demek ki yok öyle bir şey. O, o genin neyim? o genini aldırmışsın sen. Haberin yokken kapı gıcırtısı mesela seni coşturur mu biraz oynayasın gelir mi? <gülüyor> Veya Özlem Hanım şey demiş mesela okuldaki teneffüs zilleri demiş dayanamıyorum demiş sen öyle bir şey var mı sende? Var okul önlerinden gelir. Detone, detone olmuş şey. Pili azalmayı. <gülüyor> <gülüyor> detone olmuş Frelis mesela. Yani ama tam da değil yani öyle yanlış notayla. <gülüyor> o var mı sende o tiksinti var mı yoksa yok, onda da coşuyor musun? Yok coşmuyorum da o da bir hoşuma gidiyor yani. ben. Aa, işte demek ki yok abi. Ben yok de şeyi severim geri teste Perihan abla bayağı severim ya. ya. Abla Eski kalmadı. ben zaten Perihan abla araba arıyorum bu aralar aklınızda olsun. <gülüyor> Tek o, aradığın özel model o... marka hiç fark, fark etmez. etmez. <gülüyor> Bütçe de önemli değil benim. <gülüyor> Bütçe de önemli değil zorlarım yani. Başka neler var oktay ee, Bey? Başka Vallahi e, ne demiş? Duman diyen dinleyicimiz var. Aa, duman'dan ah tiksiniyor Şöyle mi? demiş Test Mast, Twitter'daki ismi Duman şarkıları en fazla 4 kelimeden oluşanlar özellikle Ellerim ellerine senden daha güzel. <gülüyor> ikiye iki örnek verecek olursam demiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Yasemin ben. Yasemin Hanım. Neredesiniz şu anda Yasemin Hanım? Ee, şu anda Sivriye Köprüsü'nün içinden geçiyorum. Aman atmayın Aman. kendinizi Yasemin Hanım. Nasıl <gülüyor> köprü trafiği Yasemin Hanım? Evet Yasemin köprü trafiğinde şu anda. Nasıl <gülüyor> köprü trafiği? Bahseder misiniz biraz? Bana Anadolu yönüne açık. <gülüyor> <gülüyor> ne tarafı Anadolu, Anadolu yönü ne oluyordu? Gibi. Hacettepe tarafı Bizde mı öbür? Her her taraf öyle Faiz orada. Siz araçta yani konuşurken, mısınız? Konuşurken, konuşurken köprüyü geçmiş oldum lan. Araştırmış. İyi o zaman trafik Aldan açık da. demek ki. <gülüyor> Peki efendim hangi şarkı sizi Çileden çıkarıyor ya, diye soralım. İki tane böyle çok şey var. Hani biri şarkı bir, bir Yıldız Silven'in söylediği her şey. Yıldız Bey'e şarkı söylerken ben böyle kedi yutmuşum. O içinden çıkmaya çalışıyormuş gibi böyle tırmalıya tırmalıya çıkmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum. Fena halde rahatsız oluyorum yani. Bir de şey Sibel Lale Devri diye bir şarkısı var ya. Lale Devri Çocuklarız biz zamanımız geçti. Köprüyü geçti ya rahat söylüyorum ya. Evet biz şeyde e, şube müdürümüz o şarkıyı e, böyle arka arkaya çaldırma moduna getirip sabahtan akşama kadar çaldırır. İşte bunlar Ve, şey yapıyor ya. Daha da, daha da kötüsü böyle tam karşımızda orta yaşlı bekar bir memur ablamız vardı. O da eşlik ederdi şarkıya. <gülüyor> Sesinin güzel olduğunu düşünen bir hanımefendi zannediyorum. Ya belki de güzeldir ama biz, biz artık onu algılamıyorduk. Biz üç arkadaş böyle sonunda zaten isyan ettik ve şubede müziğin yasaklanması için şey yaptık. böyle. dilekçe verdik. Hatta ben tehdit ettim. Madem herkes sevdiği şey dinleyecek ben de bütün gün Red Metal açacağım bundan sonra dedim. <gülüyor> ama bir tanesi ama... çok geç kalmışız aşkım diye başlıyor. Ne kadar güzel ya. bir ses. Çok geç kalmışız. Ben... <gülüyor> Kafamdan o ezgiyi silemiyordum o dönem. Haa, haa, haa. Artık bittikten sonra söyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunları. Bayağı, bayağı yıpranmış. Gerçekten, gerçekten ama bu böyle... Anlatabildiğin gibi bir şey değil. Sabah başlıyor, akşam bitiyor aynı şey ve günlerce, haftalarca süren bir şey. Ve bittiğinde de tekrar başlayacağını bilmek herhalde insanı Hala çok zorlu. Yani. Söyleyebileceğiniz biri değil mi? Yani gidip bunu uygun dille anlatamaz mısınız? Yani hepsi çok beğeniyorlardı. Herkes çalışmaktan çok mutluydu o biz de çok yeniydik şubede. İşte Kaç yıl oldu? Tane... Kaç yıl önce bu hadise Yasemin Hanım? 2005 şarkının da zirvede önce. olduğu zaman yani yani hakikaten. Şu anda yok ama değil mi öyle bir şey? Şu anda artık kesildi. Yok zaten hani binamız falan değişti daha böyle hani kurumsal görüntü kavuştuk falan diğimiz hmm, başarılar diyebiliyorsunuz yani o zaman rahatlıkla. Ya ama hala bir durumda, böyle bir yerde falan çağırımda şeyden ne oldu kapattınız şunu? <gülüyor> Peki <gülüyor> efendim çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun, olun hoşça yani mesela düşünün bir yere gitmiş eğlenecek falan filan. O şarkı başladığında tekrar şey iş yerinde masasına dönmüş oluyor. Şarkının öyle bir şeyi var. Volt with Volt demiş ki Mabel Matiz. Mabel Matiz de soner sarı kabada'yı yarışıyor. En çok oyu alan şarkıcılar Neydi? listesinde. Ee... Mabel Matiz daha iki tane oy aldı ya. Yok var Okey, var. Mı? Yani okumadım okuyamadığımız daha doğrusu twaytlar da var ondan sonra bakayım biraz kızıl biraz mavi dermişim Zeynep Hanım şaka da şaka bir sonra da yani nasıl bir nasıl renkli ben o bir kişi ben değilim değil mi gün doğmadan cırt sesli birisi yani benim sesimi mi beğenmiyorsun her sözlerini bilmediğini biliyorum sana dedim duymadın mı tın tın tın tın tın. Hmm. otobüste yandakinin kulaklığından taşan şarkılar Özlem Hanım çok doğru bir tespit hakikaten en güzel şarkı olsa bile şey oluyor rahatsız ediyor anlasan belki seveceğim ama duyup anlamak için boynu yana yemek işkence demiş günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz Cemile ben. Cemile Hanım hoş geldiniz elimize. 3 4. Cemile mi gezdi doğular meşeli. Hanım. <Gülüyor> ya başka bir türkü bulun ya bu artık hani Sizin isminiz yani, sabit Cemile Hanım. Yani siz başka bir isim bulun o zaman. Biz öyle diyor muyuz <gülüyor> Cemile Hanım? Cemile şey. Adın Cemile yani. İşte yani bu, da bu, da şarkı bu Cemile. Ismi Cemile yani. Mesela isminizi <Gülüyor> Ee, turnalar koyabilirsiniz onun içinde <gülüyor> şarkımız <var. gülüyor> merhaba benim ismin turnalar deseniz ona da <gülüyor> Cemil Hanım yoksa bu şarkıyla ilgili mi anılarınız yok ben e, işin garibi bu türküyü çok da seviyorum e hakikaten çok güzel. Gaydırıkıp bak diye bir kelime geçiyor türkünün içinde. Kimse emmez. Türküyü seviyor da Cemil Hanım. Bizden dinlemeyi Dinle, sevmiyor evet. mu? Hayır hayır. Estağfurullah. Yok öyle bir şeyin de. Hani değiştirsek mi bu rutinin ne? Onu Ama bu istiyoruz. bir rutin. Bu şey Ama biz çok sesli yapıyoruz. Ondan mı rahatsızsınız acaba? Siz çok Klasik sesli yapıyoruz. Klasik haliyle Tamam tamam. Vazgeçtim ya. Hoşuma da gidiyor aslında. Ha, i̇tiraf ediniz. <gülüyor> bu sefer hatırlayacaklar mı? Bu sefer yapacaklar mı? Ararken hep o merak içinde arıyorum. Peki Cemil Hanım hangi şarkı sizi rahatsız ediyor? Ya beni e, bizim jenerasyon diyeyim hemen hemen e, bilir. Modern Talking'in şarkıları çok rahatsız ediyor. Modern Talking'in <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten hep aynı şarkıyı dinliyormuşsun gibi şarkı geliyordu. Ama. Neydi o şarkısı Oktay senin bir hastası oldu geçen Geronimo. Geronimo Kadile'yi bir dinleyin. Biliyor musunuz hep yani Sherry Sherry Lady'ler bilinir bilmem neler bilinir ama. Işte ama işte hani Sherry Sherry Lady bir, bir, bir o söylüyor bir Arkadan çiğ bir ses gene aynı. O sarışın olan o. <gülüyor> o, o sarışın yani, olan o ince sesli evet, olan. E Evet evet o, o ses ve <gülüyor> o şarkılar beni duyasız ediyordu ya ben sevmiyordum azetmiyordum yani Ama onları. Ama bakın şimdi dinleyince hastası olacaksınız. şimdi Ya yok ya kapatılmayın <gülüyor> bana herhalde. Cemil Hanım'ın söylediği şey kanılır. çok ayıp yaptığımız ya. Abi yani, yani, ben hakikaten bunu, bunu değil mi söyledim işkence, şarkıyı sorup, i̇şkence şarkıyı, şarkıyı sorup çağırmak ne demek biz başka şarkı da şans. sevdirmeye çalışıyoruz yani. Şimdi Modern Talking'in bütün şarkıları aynı şarkı gibi demek de haklı Cemile Hanım ama şu da var. Güzel bir şarkı hep aynı olarak çıkıyor karşımıza. Yani hani zevk diyelim o zaman. Zevk diyorsunuz. Zevk diyorsunuz. O evet zaman yani zevkten zevke zevk. koşmanız için... Cemil Hanım o dönemde mi sevmiyordunuz siz modern talking'i? Zannediyorum çocukluk sevmezsin. döneminizdi şimdi değil mi o zaman? Şimdi bile duyduğum zaman ay oluyorum. Hmm, sevmiyor demek kise o dönem sevmiyorsa şimdi İçimi tırmalıyor onların sesleri benim. Anladım. anladım. Cır şu anda. <gülüyor> Cemil Hanım'ın içinin sesini duyduk. Görüşmek <gülüyor> üzere efendim. Hoşça kalın. Sağ Biraz reklam dinlememiz lazım. Ya bari Ceroni ve Kadir'le Di çal da bir şey olsun ya. <gülüyor> Göksel Bey'den istek gelmiş Faizana. sana. Ne? Ee, Fahir Bey'den kapanışta Fransızca bir eser alabilir miyiz? Bu istekte çok çetim. Demin çünkü Naz'ın şarkısını söylüyorduk. Siz... Naz mı? Naz Naz'ın Naz <gülüyor> şarkısını söylüyordun ya. Bir kestik falan biz onu. Bizim nazde hiç sanatçımız olmadı mı Türkiye'de? Naz. Naz oyuncu var. Naz elmas. Hayır. Naz kimse çıkmadı mı? Şarkıcı çıktı. mı? Nazan önce çıktı da. Naz diyor oldu. Yok sadece Naz diye. Ona. Yok. Aa çok büyük eksiklik ya. Dur bir dakika. Şu konuyu şey gider. yapmayalım. İstek onu. Ha, ayarlayabilir misin bari? 9 dakika var. Kapanışa yetiştirebilir misin? İnşallah. Hazırlanabilir tabii, misin? İnşallah. Tabii tabii tabii. Modern sabahlar. Moder sabahlar. Moder sabahlar. Radyo otobüsü Modern sabahların son dakikaları sevgili sanat severler. Şanslı ismi açıklayacağız. Çok heyecanlıyız. Oktay Bey Fahe herhalde Bey. bu heyecan sana şey geçti çünkü bizim bütün heyecanımız bir anda geçti sen bunu söyleyince ve isim belli oldu e, taliliğimizi e, Oktay Demirci e, açıklayacak. Plaket verecek bir tane de. Plaket vermiyoruz artık. Hayır veremiyor muyuz? Saldırdık Allah ya. Plaket Allah veremiyoruz, ya. Plaket veremiyoruz ya. ya. Lütfen yani. Sadece kuru bir yemek vereceğiz. Ama çok güzel yemek. Pepper Can'da. Evet. kişilik yemek. Hiç plaketi düşünmezler yani yemeği yedikten sonra. Ee, o torbamızı e, karıştırıyoruz evet. isimleri. O arada Volkan Bey'in Twight'ını e, verelim. Bugünün son tweet olsun. Her şarkı işkence olabilir. Önemli olan dozmuştu diyerek. <Gülüyor> E, söylüyor. Güzel de bir toparlama. Güzel Hı -hı. toparladı. Ee, Vallahi Volkan Bey'e teşekkür edelim. Birini işkence gel gibi gelen şarkı birinin hastası olduğu şarkı da olabilir. Olabilir. İşte, efendim neler önemli onları bir sonraki programda Vallahi Türkiye'nin ihtiyacı olan sağduyu çağrısını yaptı Volkan Bey. Volkan Helal olsun. Yaptı. Helal olsun. Biraz uzat diyebiliriz. <gülüyor> yani, sen araya. de kısa kessin Ege. <gülüyor> kısa kesince sessizlikler oldu yani. Jo ee, helal olsun uzatınca da Bülent Ersoy gibi oluyor. Ama. Ve huzurlarınızda günü talihlisi. Elif hanım. Elif hanımı tebrik ediyoruz. Elif hanıma bakıyoruz. Kara biberim kendisi yedi haftası kaldı. Bir seder ortaç albümü ve peperjem gourmet pizzada e, güzel bir yemek. Güzel bir Kazandı yemek. yemek. Afiyet olsun. E, Melek yavrusuna şey olsun. Gıda olsun. Gıda olsun diyoruz ve pazartesi Dur, pay, sabah Fransızca performansı hafta mı yapacaksın? yapacağız. Yarın haftaya da yapamayız. Haftaya yapacağız. Yarın sabah tekrar bölümümüz var. Sabah sabah sizlerle birlikte olacak. Biz ise pazartesi sabah canlı yayında sizlerle buluşacağız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Bir gün mükemmel bir gün olacak. Basta, mozzarella, salsa ve pasiyonu. Peki pepercan. Gerçek İtalyan pizzası pepper jam gourmet pizza da yenir. Pepper jam gourmet pizza Tavrus Alışveriş Merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.